Necm Suresi 62 ayettir. Mekke'de takriben risaletin 5. yılında inmiştir. Sure adını birinci ayetinde geçen ve yıldız anlamına gelen Necm kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kayan yıldıza yemin olsun ki arkadaşınız Muhammed yanılmadı, sapmadı, aldanmadı. O kendi heva ve hevesiyle konuşmuyor. O kendisine vahyedilen bir vahiden başka bir şey değildir. Onu kendisine pek güçlü ve kuvvetli, o üstün akıl ve kemal sahibi olan melek Cebrail öğretti. Melek kendi asli suretine girip doğuruldu. İşte o zaman kendisi en yüce idi. Sonra yaklaştı ve iyice sarktı. Öyle ki araları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 Melaikeyi Allah'ın kızları iddia ederek onlara kız isimleri takarlar Onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur Sadece ve sadece Zanna tabi oluyorlar Oysa zan hakikat karşısında ne ifade eder ki o halde bizi anmaktan bu yüce kitabımızı dinlemekten uzak duran ve dünya zevkinden başka bir şey istemeyen kimseleri sen de bir tarafa bırak